Bismihi, men tüsebbihu lehu s-semâvâtü s-seb'u vel-ardu ve men fîhinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu bi'adedi huruf-i nur, el-mektube ve el-mekru'e ve el-mütemethile fil yevmil qiyam. Amin. Aziz Sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede ihlaslı ve kuvvetli ve şanlı arkadaşlarım. Cenab-ı Hakk'a hasis şükür ve hamd ederim ki, ihtiyarlar Risalesi'ndeki ümidimi ve müdafaat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi. Evet, lillâhil hamdü bi adedi'z-zerrât minel ezel ila'l ebed sizin ile 30.000'e mukabil gelen 30 Abdurrahman'ı, belki 130, belki 1130 Abdurrahman'ı Risâletin Nûra ihsan etti. Hem unutulmayan, her vakit yanımda bulunan kardeşlerim Risale-i Nur'a sizin gibi pek ciddi sahib ve muhafız ve varis ve hakikat bîn ve kıymetşinaz zatların benim yerimde benden daha kuvvetli, ihlaslı olarak vazife-i Kur'aniye ve imaniyede çalıştıklarını gördüğümden, kemal ferah ve sürur ve itminan ve istirahat-ı kalb ile ecelimi ve mevtimi ve kabrimi karşılıyorum, bekliyorum. Ben, Sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematınızda günde müteaddit defalar görüyorum ve size olan ihtiyakımı tatmin ediyorum. Siz de bu biçare kardeşinizi risalelerde görüp sohbet edebilirsiniz. Ehli hakikatın sohbetine zaman, mekan mani olmaz. Manevi radyo hükmünde biri şarkta, biri garpta, biri dünyada, biri berzahta olsa da rabıtayı kuraniye ve imaniye Onları birbiriyle konuşturur. Maşallah, berekallah. Keramat-ı Aleviyenin Risalet-i Nura imzasını bu zamanda tam tasdik ettiren, Keramat-ı Kalemi Alevi Ali ve Kur'an'a çok kıymetli hizmeti ve Mucizatı Ahmediyenin Aleyhissalatu vesselam harika bir kerametini gözlere gösteren ve Kur'an'ın altın bir anahtarı olan Kalemi Hüsrevi Değil yalnız bizleri, belki ruhanileri ve melekleri de sevindiriyorlar. Bu defa, elmas kalemli mübarekler tarafından bir sual var. Şimdilik cevap elimde değil, eğer elime verilse size gelir. Her gün, hatırımda bulunan rüştü, Refet, Süleyman, B.M. ve H.K. ve Abdullah vs. isimlerini beyan etmediğim kıymettar kardeşlerim ile hususi konuşmadığımdan gücenmesinler. Çünkü hizmetinizin azameti ve ehemmiyeti ve muarızların kuvveti ve şeytaneti nisbetinde ihtiyata ve dikkate mecburuz. Hafız Ali ile Hüsrev'in birbirleriyle ciddi bir mahviyet içinde kardeşlik irtibatları, Risale-i İhlas'ın tam sırrına mazhar olduğunuzu bana ihsas etti, ümitlerimi fevkalade kuvvetlendirdi. Ben daha ziyade yazacaktım. Fakat şimdi birisi postahaneye gitmek üzere olduğu için acele ettiğinden kısa kestim. Duanıza muhtaç Sait Nursi. Bismihî sübhâne ve inn min şey'in illâ yüsbihu bihamdihi. Selamun aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü bi adet âşirâtı dakâik eyâm-ı firak. Aziz sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur'âniyede kuvvetli, dirayetli arkadaşlarım. Bu zaman cemaat zamanıdır. Önemiyet ve kıymet şahs maneviye göre olur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Hususan benim gibi bir biçarenin kıymetinden bin derece ziyade ehemmiyet vermekle, bir batmanı kaldırmayan zayıf omuzuna, binler batman ağırlığı yüklense altında ezilir. Lillahilhamd, Risalet-i Nur, bu asrı belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i Kur'aniye olduğunu, çok tecrübeler ve vakıalar ile körlere de göstermiş. Ona ait medhü tam yerindedir. Fakat bana verdiğinizden binden birine de kendimi layık göremem. Yalnız, pek büyük bir nimete ve muvaffakiyete sizin gibi hakikatli talebelerin iştirak ve sayu gayretleriyle mazhariyetim noktasında, Risale-i Nur hesabına ebede kadar iftihar ederim. Nur-İskele Memuru Sabri Kardeş Sabri, Süleyman ve Hüsrev Üçünüzün sohbetinde, benim de iki cihette, belki üç cihette iştirakim var. Nur fabrikası nam sahibi, Hafız Ali kardeş. Fevkalade mektubun, ehemmiyetsiz şahsiyetim hariç kalmak şartıyla bana harika göründü. Senin halis ve yüksek dirayetin terakkide olduğunu gösterdi. Bana işte çok Abdurrahmanları taşıyan bir Ali dedirdi. Mustafalar, küçük Ali, mübarek ve münevver kardeşler. Mektubunuz, Büyük Ali'nin mektubu gibi acip bir hakikati ifade eder. O hakikat, Risale-i Nur hakkında haktır. Fakat benim haddim değil ki, o hududa gireyim. Evet, ulema-u ümmeti ki enbiyâ-i benî İsrail ferman etmiş. Gavs-ı Azamşâh-ı Geylânî, İmam-ı Gazâli, İmam-ı Rabbânî gibi hem şahsen, hem vazifeten büyük ve harika zâtlar, Bu hadisi kıymetli irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. O zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan Hikmet-i Rabbaniye onlar gibi feritleri ve kutsî dahileri ümmetin imdadına göndermiş. Şimdi ise aynı vazifeye fakat müşkilatlı ve dehşetli şeraiit içinde bir şahsı manevi hükmünde bulunan Risaletün Nuru ve sırrı tesanüt ile bir ferdi ferit manasında olan şakirtlerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye koşturmuş. Bu sırra binaen benim gibi bir neferin ağırlaşmış müşriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var. Refet kardeş, senin ile hiç olmazsa her dört günde bir kere görüşmeye ihtiyaç ve ihtiyakım varken dört sene sonra hususi görüşebildik. Senin gibi hem kıymetli, tesirli diliyle ve kuvvetli, letafetli kalemiyle Risaletün Nur'a çok ehemmiyetli hizmet edenler, her vakit hatırımda manevi muhataplarım ve hayalen yanımda hazır arkadaşlarımdırlar. Risaletün Nur'un fevkalade tesirli intişarı nazar-ı dikkati celbetmesinden şimdilik ziyade ihtiyat lazımdır. İktisat risalesiyle çocukların taziye namesi risaleleri gönderilse münasiptır. Umum kardeşlerime hususan haslarına birer birer selam ve dua ederim ve o mübarek ve kıymetli arkadaşlarımın hatırları için hem akrabalarını hem kariyelerini kendi akraban ve karyem içine alıp öylece dua ederek manevi kazançlarıma teşrik ediyorum. Aziz sıddık fedakar vefakar kardeşlerim. Sizler ile muhabere edemediğimin sebebi fevkalade bir dikkat ve tazzik ve tecrit altında bulunduğumdur. Hâlik-i Rahîm'ime haciz şükürler olsun ki kuvvetli bir sabır ve tahammülü ihsan ederek sui kastlarını akim bıraktı. Burada müfarakat zamanımın her bir ayı bir sene hapsi münhferit hükmünde ezici olduğu halde dualarınız berekatiyle inayeti ilahiye her günümü bir ay kadar mes'udane bir ömre çevirdi. Benim istirahatım cihetinde merak etmeyiniz, rahmetin iltifatı devamdadır. Sabri kardeş, sabırlı ol. Emeysiz ve zararsız olan vehmi ve asabi hastalığına ehemmiyet verme, şifaya dua edilmekle beraber zararsız hatarsızdır. Çünkü eğer hatarat seyyie ise, nasıl ki aynede temessül eden pislik pis değil ve aynadaki yılan sureti ısırmaz ve ateşin timsali yakmaz, öyle de kalbin ve hayalin aynalarında rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfri hatıralar zarar vermezler. Çünkü ilmi usulde tasavvuru küfür, küfür değil ve tahayyülü şetim, şetim olmaz. Hasene ise nurani olduğundan tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünkü aynede nuraninin timsali ziya verir, hasiyeti var. Kesifin misali ölüdür, hayatsızdır, tesiri yoktur. Eğer sair teallumat-ı ruhaniye ise sabra, mücahideye alıştırmak için rabbani bir kamçıdır. Çünkü emnü yesin vartasına düşmemek hikmetiyle hanfırı cam vazenesinde, sabır ve şükürde bulunmak için kabz bast haletleri celal ve cemal tecellisinden intiba ehline gelmesi ehli hakikatça medarı terakki bir düstur-u meşhurdur. Şamlı tevfikin ihtiyatını takdir etmekle beraber eski kıymatlı hizmetlerinin onun deftere amaline daimi bir surette yazı yazmaları için O da daimi çalışması gerekti. Şükür yine, elmas kalemiyle vazifesine başlaması, ruhumu ümitler ve iştiyaklarla neşelendirdi. Barla hayatını hasretle hatırlattı. Sabri kardeş, İmamet vazifesinde, Risalet-i Nur'a zarar yok. Ruhsatla amel niyetiyle şimdilik çekilme. Hüsrev kardeş, Beşinci şu an kıymetini tam beyan ve takdirin beni çok mesrur etti. İkinci defa yaldızlı bir Kur'an'ı yazdığın, beni fevkalade müferrah etti. Hem benim için de yeni risaleleri mübarek kaleminle istinsah ettiğin, beni minnettarlık hissinden mesrurane ağlattı. Medar-ı hayret bir lütf-ü bereket. Gül fabrikasının katibliğiyle, Risalet-i Nûr'a intisab eden Hüsrev, iki buçuk sene evvel bir küçük şişe gül yağı göndermişti. Mütemadiyen istimal ettiğim halde daha bitmedi devam eder. Kardeşiniz Emin yanımdadır. Bu berekete şehadet eder hem size selam eder. Rüştü ve rafetin sıhhatleri ve kemali sadakat ve sebatları hazin endişelerimi izale etti. Isparta talebeleri hatırları için ben Isparta'yı kendi Karyem Nurs ile beraber duamda dahil ediyorum hatta emvatına nurs emvatı gibi dua ediyorum hakiki vatanım ve memleketim nazarı ile o vilayete bakıyorum makinası kuvvetli ali kardeş sizlerin halisane ve ciddi faaliyetinizden risale-i nur'a sizler gibi sarsılmaz çok talebeler zuhur ve devam ettiklerini ümit ederdim bildiğim abdullah gibi ve bilmediğim umum kardeşlerime selamımı ve bütün manevi kazançlarıma onları teşrik ettiğimi tebliğ ediniz Muhaberemde isimlerini yazmadığım ve hatırımda yazdığım kıymettar kardeşlerimle çok alakadarım. Kardeşlerim, çok ihtiyad ediniz. Münafıklar çoktur. Mümkün oldukça risalelerin buradan irsal edildiğini söylemeyiniz. Ta risale-i nur hizmetine zarar gelmesin. Ma'd-i -e ben burada, bütün bütün yalnız kaldığım için, çok ehemmiyetli hakikatlar yazılmadan, kaydedilmeden geldiler ve gittiler. Kule önünün halis ve ciddi ve mübarek çalışkanlarına ve İslam köyünün sadık ve gayretli ve kesretli talebelerine ve Barnla'da vefadar ve kıymetli dostlarıma ve bilhassa Eğirdir'de fedakar ve vefadar Hakkı ve Mehmet gibi kardeşlerime ve umum ihvanıma binler selam ve dualar. Dualarınıza kuvvetli itimat eden ve çok muhtaç bulunan kardeşiniz Sait Nursi